ve âlihi ve sahbihi ecmaîn ammâ ba'd Bugün 3 Şubat 2010 çarşamba El-Kavâidü'l-Müslâ fî sıfâtillâhi ve esmâihi'l-husnâ El-Kavâidü'l-Müslâ şerh derslerimizin 4. dersi tevfik Allah subhânühû ve teâlâdan Bugün işleyeceğimiz 3. kayde kitaptan ders olarak 4. dersimiz kitaptaki 3. kaydedeyiz. Tabi biz aslında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 Yani bu isimler müteaddi bir sıfat içeriyorsa üç şeye delalet eder. وَاِنْ دَلَّتْ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُتَعَدِّنْ تَدَمَّنَتْ اَمْرَيْنْ Eğer bu isim müteddi olmayan bir sıfatı içeriyorsa iki şey delalet eder. Tamam. O zaman bugünkü kaydimiz bu. Sadece bize kalın. İbn-i bunu nasıl açmış biz de nasıl şerh edeceğiz. Tamam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 Şimdi nedir müteddi nedir lazım? Şimdi biz yani dil olarak sarf, sahnehiv ilmiyle baktığımız zaman müteddi nedir? Huvel e e hu fi'lu lezi yeteadda. Yani çeşitli tarifleri var tabi. E Huvel fi'lu lezi yeteadda el fa'ile ve yasiru ilel mef'uli bi'h. Bu fa'ili aşıp mef'ule ne yapar? Ulaşır. Tamam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 Diyor ki İbn-i Rahimullah Esmaullahi Teala Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri in دَلَّتْ ala وَسْفٍ مُتَعَدِّنْ Eğer müteaddi bir vasıfa delalet ediyorsa تَدَمَّنَتْ ثَلَاثَةَ Umurin 3